Tevessül Abdülvehhab Şa'rani Hazretlerinin müridi Amir-i anlatıyor. İlim öğrenirken hiç kimsenin bir ihtiyacını isterken arıya vesile kabul etmesini asla kabul etmezdim. Tevessülü inkar ederdim. Allah Teala'dan bir şey talep ederken ne diye filancanın hürmetine derler diye karşı çıkardım. Hele hele velilerin kerametlerini reddederdim. Bir gün rüya gördüm. Resulullah Efendimizin huzurundaydım. Yanında da Abdülvehhab Şaarani Hazretleri vardı. Ben Peygamber Efendimizin elini öpmek istiyordum. Ancak bana hiç iltifat buyurmuyorlardı. Benden yüzünü çeviriyorlardı. Ben bir ara Abdülvehhab Şaarani Hazretlerine döndüm. ''Ne olur, peygamber efendimizden isteyin, tevessül edin de beni huzuruna kabul buyursun. Mübarek elini öpmekle şerefleneyim.'' diyerek yalvarmaya başladım. O kadar yalvardım ki gözlerimden akan yaşlara dayanamadı mübarek. Resulullah efendimizin huzuruna varıp beni işaret ederek bir şeyler söyledi. Bunun üzerine beni huzura davet ettiler. Uyandığımda ilk işim, Abdülvehhab Şarani hazretlerinin yanına gitmek, ve ona intisap etmek oldu. Dergahına vardım, tövbe ettim ve onun müridi olmakla şereflendim.